Yaşam için teknoloji. Merhaba, Doğa Derneği'nin tüm Akdeniz havzasındaki en önemli sulak alanlarından birisi olan Gediz Deltası'nın korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu desteğiyle gerçekleştirdiği Gediz Deltası Birlikteliği projesi online olarak düzenlenen kapanış toplantısıyla sona erdi. Bu çalışma dünyanın farklı yerlerinde benzer sulak alan ekosistemlerinde gerçekleştirilen doğa koruma deneyimlerinin paylaşılmasına, deltanın korunması için çalışan ve deltada yaşamını sürdürmekte olan paydaşların deneyim ve bilgi aktarımına olanak tanıdı. Murat Dağı'ndan doğan Gediz Nehri on binlerce yıl içerisinde İzmir körfezine biriktirdiği alüvyonlarla oluşturduğu Gediz Deltası, Eşine az rastlanır bir sudak alan. Türkiye'deki 312 önemli doğa alanından biri. Delta'da aynı zamanda flamingoların tüm dünya nüfusunun %10'una ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda önemli bir kuş alanı olan bu benzersiz sulak alan, UNESCO'nun dünya mirası kriterlerini sağlıyor. Ve bu alanın UNESCO dünya mirası alanı ilan edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli başvurular yapılmış durumda. Gediz Deltası online festivalinde deltadaki doğa koruma çalışmalarından Gediz Nehri'nin ve deltanın ilham verdiği doğa sanatlarına Gediz Deltası'ndaki biyolojik çeşitlilikten kuş gözlemciliği ile ilgili temel bilgilere pek çok farklı konu yer aldı. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen festival DELTA'daki koruma çalışmalarının ve bu alandaki biyolojik ve kültürel çeşitliliğin bütünlüklü bir şekilde ortaya konmasına olanak sundu. Hayata geçirilen çalışmalar arasında Gediz DELTA'sında yaygın olarak gözlenen kuşlar ve B bölgenin de bitki örtüsü hakkında detaylı bilgi veren bir de web sitesi var. Bu web sitesine portal.gedizdeltası.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz portal.gedizdeltasi.org Gediz Deltası'nda kuş gözlemciliği yapılabilecek alanların ve rotaların ve delta ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bir portal.gedizdeltasi.org İzmir'in Seferisarı'nın Orhanlı köyünde yapılması planlanan ve sondaj çalışmaları devam eden jeotermal santral projesi Ege ormanlarının ortasında Köydeki sondaj faaliyetlerinin proje sahası ile alakası olmayan 2016 tarihli ÇED gerekli değil kararı gerekçe gösterilerek ÇED sürecinin dışında bırakıldığını öğrenen köylüler ve Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği zeytin ağaçlarına ve yaşam alanlarına geri dönüşü olmayacak zararlar verecek olan proje için 2020 Eylül ayında verilen ÇED kapsam dışı kararının ve 2016 tarihli ÇED gerekli değildir kararının iptali için dava açtı. Çet süreci dışında bırakılarak zeytin ağaçlarının içerisinde ve köy yerleşiminin yanı başında çalışma izni verilen jeotermal sondaj kuyusuna tepki gösteren Seferihisar'ın Orhanlı köylüleri proje sahibi şirketin hukuksuz olarak yürüttüğü çalışmalara tepkili. Greenpeace tarafından Kahramanmaraş'ta Afşin A ve Afşin B kömürlü termik santrallerinin tesis etki sahası içerisinde gerçekleştirilen Ölçüm sonuçları santrallerin bölgeye zehir saçtığını gözler önüne serdi. Greenpeace tarafından 5 Ekim 11 Kasım tarihleri arasında 4 noktada gerçekleştirilen hava kalitesi ölçüm sonuçları bölgenin insan sağlığı için yaşanmaz hale geldiğini ve kömürlü termik santrallerin havamızı kirlettiğinin kanıtı oldu. Çalışmada insan kaynaklı hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden olan partikül madde 10, partikül madde 2,5 ve Sülfür, dioksit ve azot dioksit yoğunlukları ölçüldü. Türkiye'de havada ölçülen en yüksek 24 saatlik PM10 limit değeri 50 mikrogram bölü metre küpken ölçüm noktalarından birinde bu değer 320'nin üzerinde. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi sorumlusu Onur Akgül söz konusu ölçümlerin kömürlü termik santrallerin sağlıklı yaşam şartlarını ortadan kaldırdığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Greenpeace tarafından yayınlanan hava kalitesi ölçüm raporlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, rapordaki değerlere göre Afşin-Evistan bölgesi tüm dünyada kömürlü santrallerden kaynaklı hava kirliliği sıralamasında beşinci sıraya yerleşmiş durumda. AKP kahramanmaraş'ı sevmiyor dememin bir nedeni de bu diyor. Östünç Greenpeace yaşadığımız zulmün kesin kanıtlarını paylaştı. Afşin Elbistan A ve Afşin B santrali bölgemizi hava kirliliğinde dünyada beşinci yaptı. Greenpeace'in 2019 yılında yaptığı modelleme, 1984 ve 2019 yılları arasında termik santral yüzünden 17 bin erken ölüm yaşandığını, planlanan altı santralle de bunun üzerinde katlandığını ve bu sayının 32 bin olacağını hesaplamıştı. Bu zulme artık dur diyoruz. Kahramanmaraş'lar yaşasın, nefes alsın istiyoruz yorumunda bulundu Öztünç. AKP kendisine övmekten başka bir şey yapmıyor. Bütçe görüşmelerinde iklim değişiklikleriyle nasıl baş ettiğimize dair güzellemeler dinledik. Daha hava kirliliği dahi ölçmeyen, gerçek verilerden bilerek uzak tutan bir iktidarın iklim krizine nasıl başa çıkacak? Buna açık yüreklilikle soruyorum dedi. Greenpeace'in hava ölçümleri raporundan çıkarılması gereken şu, bu bölgede bu kadar kirliliği artık kaldırmıyor, artık bu bölgede kömüre dur diyelim ve bölgeye adil geçiş kapsamında dönüştürelim, diyor Öztunç. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Estağfurullah. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özes Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Boş, yaşam için teknoloji.